Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahibi ecma'in. Şimdi şeytan ile alakalı bahis ve donanım alakalı olarak Cenab-ı Allah ve kefe birabbike ile diye bahsi sona erdirdi. Önceki ayetlerde de şeytanın imkanları gündeme getirildi. Cenab-ı Allah adeta bize şunu söylüyor gibidir bundan sonraki ayet-i kerimelerde. Bir, evvela ben sizin vekilinizim. Sizi koruyan himaye edenim. Yeter ki bana sığınmasını bilin. İki, şeytana karşı güçsüz ve donanımsız değilsiniz. Bir yandan da o mesajı vermek üzere bundan sonraki ayet-i kerimeler bizim sahip olduğumuz imkanları, zikrediyor. Yani kimse düşünmesin ve demesin ki şeytanın bakın bu kadar imkanı var ve bizim üzerimize bu imkanlarıyla hücum ediyor. E bizim neyimiz var kardeşim? Elbette bu savaşı kaybedeceğiz. Neticesine varmamak için evvela Cenab-ı Allah ve kefe birabbike vekile diyor. Vekil olarak Rabbin yeter. Böyle bir düşmana karşı Rabbin sana yeter. Bu bir. Artı sana imkanlar da verilmiş diye devam ediyor adeta ait kelimeler. Ve kifâ bir Rabbi kavkile, ondan sonra Rabbukumu lâzî yuzgi lâkumul fûlka fil Sizin için denizde gemileri gezdiren, yürüten sizin Rabbinizdir. Niçin? Lı tabtagu min fadli. Onun lütfundan aramanız için, ticaret, seyahat, ilim maksadıyla gidip gelmek, keşifler yapmak maksadıyla, başka yerleri görmek maksadıyla. Keşif dedim de, ya birçok hadise var ki Müslümanların bu hadiseler ifade ediyse e, keşifleri olmadığı ve benzeri birçok şeyler. Müteessirim mesela Nil Nehri'nin kaynağını abanne söyleyeyim kaynaklar böyle gösteriyor. Müslümanların o kaynağını Müslümanlar tespit ettiklerine dair bir şey bilmiyorum. Ama etmişte olabilirler. Fakat eğer yapmamışlarsa bunu ilk olarak İngiliz bilmem kim Sudan'ın İngilizlerin işgali döneminde ilk olarak o yapmışsa gerçekten Müslümanlar için asit bir hadise. Benim adım en azından bir utançtı. Biz en azından egemen olduğumuz dönemlerde, kendi hakimiyetimiz alanında, o zamanın imkanları içerisinde gerçekten her şeyimizi kullanarak, her şeyimizi ortaya koyarak çalıştığımız dönemler oldu. Efendim söyleyeyim, orta çağın o dönemlerinde, o şartları içerisinde, ayın güneşe, güneşin aya, dünyaya uzaklığından tutunuz, Ekvatorun genişliğine bilmem büyük sahranın büyüklüğüne vesairesine, dünya haritasını hatta adam akıllı çizmeye varıncaya kadar her şey tamam. Fakat bununla birlikte belli bir dönemden sonra Müslümanların ifadeinde ise aman keşke şöyle şu okulu bir an önce bitirsek de defteri kağıdı kalemi kapatsak dercesine belli bir dönemden sonra her şeyi defteri kalemi kitabı kapatıp rafa kaldırdığımız oldu. Bu da biz Müslümanlara yakışmayan bir şey değil. Olmaması gerekiyordu. Şu andan itibaren bunun olması gerekiyor. Yani vaktiyle yapmış olduğumuz bu ihmalkarlığı telafi etmek için çok uğraşmamız gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Cenab-ı Allah'ın gemileri denizde seyahat edebilecek şekilde yaratmış olmasının bizlere dediğimiz gibi... Maddi ve manevi birçok faydaları vardır. Onun için lıteb teğümin fadlihi diye buyurmaktadır. Lütfundan aramanız için. İnnehu kane bikum rahime. Çünkü o size karşı çok merhametlidir. Dolayısıyla şeytanın sahibi sahip olduğu imkanlar bize karşı bizim gözümüzü yıldırma balıdır. Bizim Vekil olan, bize vekil olan, vekil olarak yeter Rabbimiz vardır. Bize bunca imkanları veren ve bize karşı çok merhametli Rabbimiz vardır. Biz ise onu yanımıza alarak bu şeytana karşı bir mücadeleye girersek muzaffer olacağımızdan, zaferi kazanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ancak diyor وإذا مسكم الضر في البحر denizde başınıza bir sıkıntı gelip çatarsa dokunursa dallam تدعون إلا إياه Onun dışında kime dua ve ibadet ediyorsanız hepsi kaybolur gider. Yok olur gider. Yani hatırınıza gelmez. O esnada Efendim söyleyeyim geçmişleriniz, atalarınız, putlarınız vesaireleriniz hatırınıza gelmez diyor. Sadece Allah'ı hatırlarsınız ve ona dua edersiniz. Onu çağırırsınız, ona yalvarırsınız. فَلَمَّا نَجَّكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضُتُمْ Ama sizi karaya çıkarıp kurtardığı zaman bu sefer Ondan yüz çevirirsiniz. Ondan onun hükümlerinden, onun şeriatinden, onun irşatlarından, onun buyruklarından yüz çevirirsiniz. Vakanel insanu kefura, esasen insan nankör, çok nankör birisidir, diyor. Bir varlıktır. İnsan türü çok nankör bir varlıktır. Mümin odur ki. Darlıkta ve sıkıntıda Allah'la beraber kalır. Ne sıkıntı ve darlık onu bunaltıp Allah'a isyana iletir. Ne nimet, lütuf ve ihsanlar onu şımartıp Allah'ı unutturur. Mümin her halde, her durumda ya sabırlıdır veya şükürlüdür. Darlık, sıkıntı ve zorluk zamanlarında mümin sabretmesini bilir. Nimetlerin ve bulluğun üzerinde ifade edeyse sağanak sağanak yağdığı zamanlarda da yine Rabbini de o nimetler sebebiyle hatırlatır, hatırlar ve ona şükür eder. Ve mümin bilir ki sabır kurtuluşun yoludur, şükür de nimetin devamının teminatıdır. Kurtuluşun yolu sabır, nimetin devamının sağlanması şükür ile olur. Bu budur. Çünkü ve la in şekertum la azidannak. Andolsun, Ant olsun eğer şükrederseniz yemin olsun ben de size daha fazlasını veririm. Ama Allah Allah kullarım arasından Gerçek manada bana şükredenler çok azdır diyor. Şükür peki nedir? Defalarca söyledik bir daha söyleyelim. Şükür sahip bulunduğunuz nimetlerin cinsinden başkalarını faydalandırmaktır. Tamam Cenab-ı Allah sana sağlık nimeti ihsan buyurmuş. Gücünle bedeninle sağlığınla başka insanlara ne yapacaksın? ...faydalı olacaksın. Hak yolda onlara yardımcı olacaksın. Doğrulukta sırat-ı müstakimde... ...yardımcı olacaksın. Cenab-ı Allah sana mal mülk vermiş. İhtiyaç sahiplerine... ...Allah versin demekle yetinmeyeceksin. Vah vah ne kadar muhtaçtır diye... ...kendi kendine üzülüp dövünmekle kalmayacaksın. Üzülmeyi ve dövülmeyi... Onun gibi fakir olup yardım etmek isteyip de yardımcı olamayanlara bırak. Ahvah demek senin işin değil. Sen gerçekten ahvah demekte de samimiysen ihtiyaç sahibinin imdadına en kısa zamanda, en hızlı şekilde ve en yeterli gücünün yettiği boyutlarda koşmak suretiyle şükretmiş olursun. Allah sana nimet ihsan ediyor. Allah'ın dininin, Allah'ın dini uğrunda çalışanların nelere ihtiyaçların olduğunu görüyorsun ve senin bu konuda katkıların olmuyor. İlmin var, ilmini onların yardımına vermiyorsun. Paran var, paranla, imkanlarınla onların yardımına koşmuyorsun. Sağlığın var, onların yanında çalışmıyorsun. Nasıl şükretmiş olacaksın? Şükür nasıl olur? Şükür elhamdülillah demek şükrün o vazgeçilmezidir. Ve bunu şuurlu söylemek şükrün birinci şartıdır. Elhamdülillah demek bu nimetin sahibi, bu nimeti veren, bu nimeti takdir buyuran, bu nimeti bana sevk eden ve bu nimetten istifade edebilecek halde beni yaratan Allah'tır ve ben bundan dolayı kalbim minnetle doludur ona karşı. Şükür bu kısacası. Lafzi şükür bu ama. Lafzan yapılan şükrün kısaca çerçevesi bu. Fakat şükrün amel ile de pekiştirilmesi lazım. وَقُلِ اَمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Amel edin. Allah da Resulü de sizin neler yaptığınızı görecektir. Bir başka yerde müminler de görsün. Çünkü Resul de ümmetine şahittir. Müminler de diğer insanlara karşı şahittir. Bizim şehadetimizin Allah nezdinde itibarı vardır. Değeri vardır. Kıymeti vardır. İtibara alınır. Değerlendirilir. Dolayısıyla İnsan türü nankörlüğe eğilimlidir. Nankörlüğü daha baskındır. Ama müminler böyle değildir. Müminler Rableri kendilerini kurtardığı zaman bu şekilde bahsedildiği gibi ayet-i kerimede Allah'a şükrederler. Allah'ı unutmazlar. Onları kurtarıp rahata kavuşturduğu zaman da Sıkıntılı hallerini düşünerek rahatın kıymetinin farkına ve idrakine varırlar. Bunun devamını sağlaması için Rablerine dua ederler. Ellerinde başkalarını istifade ettirecekleri ne kadar nimet varsa o nimetlerden de onlardan yararlanmasını sağlarlar. Rabbim bize haşa hiçbir nimetini küçültmek küçük görmek manasına söylemiyorum. Şahsi olarak bildiklerimizin fazla bir şey olmadığını anlatmak üzere söylüyorum. Rabbim bize diyelim ki beş gramlık bir ilim vermiştir, bilgi vermiştir. Eğer biz bu bilgiyi kendimize saklarsak, Müslümanların istifadenizine sunmazsak, bu bir şükür olmaz. Allah'a karşı körlük olur. Her bir nimetin durumu işte böyledir. Herkes sahip olduğu nimetleri iyice bir gözden geçirsin, ve bu nimetlerden başkalarını da istifade ettirmenin yollarını arasın. Her birimizin istediğimiz kadar kendimizin üzerimizdeki nimetlerin az olduğunu düşünelim. Dikkatle ve ibretle bakarsak sahip olduğumuz nimetlerin pek çok olduğunu görür. Hiç göremiyorsak sahip olduğumuz imkanlardan daha alt mertebede olanlara bir bakalım. Hatırlayalım. Ne kadar nimete sahip olduğumuzu görürüz. Başkalarını çeşitli açılardan bizden daha ileri olanları düşündüğümüz zaman sahip olduğumuz nimetler gözümüzde küçülür. Bu da Allah'a karşı bir had bilmezliktir. Mesela Peygamber aleyhissalatü bize tavsiye ettiği bir dua var. Ne, hangi durumlarda? Hangi durumlarda? Herhangi bir hastalığa, herhangi bir musibete uğramış bir kimseyi gördüğümüz zaman kendi kendimize yapmamızı tavsiye ettiği bir dua. Yani o, o hasta kişi veya e, engelli kişi diyelim duyacak şekilde değil. O zaman gönlü incinir, caiz değildir bu. Elhamdülillahillezî afana min mebtelâ kethîran min hâlkî. Yarattıklarından birçoğunu maruz bıraktığı belalardan bizlere afiyet veren Allah'a hamdolsun. Ya. Onun için hani diyorlar ya beterin beteri var. Allahü Teala kimseye musibetler yağdırmasın maazallah. Bir bazen öyle bir yağdırır ki ...insan Allah korusun... ...feleğini şaşırtır. Onun için... ...rahat zamanlarımızda... ...sabretmesini, şükretmesini bilelim ki... ...kimin yarın neyle imtihan edileceği bilinmez. İmtihanlarla karşı karşıya kalacağımız vakit... ...gerek nefsimizde gerek çevremizde... ...kilerle imtihan edileceğimiz vakit... ...sabra antrenmanımız, antrenmanımız olsun alışkanlığımız, eğitimimiz olsun, tedribimiz olsun. Böylelikle inşallah وَكَانَ insanu kafura şeklindeki insan zaten çok nankördür kısmının istisnası arasında olalım. Devamında Cenab-ı Allah benzeri bir şey söylüyor. اَفَأَمِنْتُمْ اَيَّخْسِفَ bikum جَانِبَ الْبَرْ Karanın bir tarafında sizi Yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Ev yursile aleyküm hasibe veya üzerinize çakıl taşları fırlatan bir rüzgar göndermesinden. Rüzgar yetmiyor bir de çakıl taşları. O rüzgar hızıyla o çakıl taşı istediği kadar küçük olsun. Sana isabet ettiği vakit, birisine isabet ettiği vakit nasıl tesir yapacağını fizikçiler hesap edebilir herhalde ama ben bilmiyorum ama ciddi bir etkisi olur. Ciddi bir etkisi olur. Bir değil 5-10 tane birden yüzüne, sağına, soluna, alnına insanın maazallah çarpacak olursa böyle bir fırtına da insanın hali ne olur? Summa la tecidu lekum Sonra da siz kendiniz için bir vekil, bir koruyucu bir himaye edici bulamazsınız. Sonra la tecdu lekum vekile. Evet. Bütün bunlar bize her durumda Allah'a sığınmamız, Allah'a tevekkül etmemiz ve Allah'ın Allah'a itikadımızla, Allah'a bağlılığımızla, O'na güvenmemizle, tevekkülümüzle yardım ve istimdadı ondan beklememizle örtüşmeyecek, bağdaşmayacak herhangi bir hale girmememiz gerektiğini ortaya koyuyor. E <gülüyor> me amintum ay yuidakum fihi taratan ukhra? Sizi tekrar o karaya geri çevirmesinden, fe yursalu <gülüyor> aleykum qasifan min ar da çok şiddetli bir rüzgar, bir fırtına göndermesinden yine emin mi oldunuz? فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ Kafir olduğunuz için, sizi inkarcı olduğunuz için, sizi tekrar suya batı. Affel. Buradaki fihi, ayeti baştan alalım, zamiri yanlış gönderdim. اَمَا مِنْتُمْ اَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً اُخْرَى Sizi tekrar, hani karadan denize kurtardı ya, tekrar denize iade etmesinden. فَيُرْسَلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ ve sizin üzerinize çok fırtınalı denizdeyken bir fırtına göndermesinden feyugrikakum bime keffartum Hani karaya çıkardı. Kafir oldular ya. Allah'ı unuttular ya. Ortak koştular ya. Bu sefer siz tekrar denizde yolculuk yapacaksınız. Bu dünya öyle değil. Bir defa yolculuk yapacaksınız kalacaksınız değil. Değişebilir ahval. Bir daha yolculuk yapma ihtiyacını hissedersiniz. Gidersiniz bu sefer daha önce inkar ettiğiniz için sizi suyun dibine geçirip suda boğmasından emin mi oldunuz diyor. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ bihi عَلَيْنَا تَبِعًا Sonra da bu sebeple burada, orada bu yaptığımız fırtınadan oturu siz bize karşı size yardımcı olacak, size tabi olacak, size güç verecek sizin yardımınıza koşacak hiçbir kimseyi bulamazsınız diyor. Bunlar olabilecek vakalardır. Benzeri hatırlatmalar, korkutmalar hepinizin bildiği Tebareke suresinde geçiyor. Mülk suresinde geçiyor. Em emintum men fissemâ yâhsife bikumul ard Semada olanın semadakinin sizi Sizinle birlikte sizi yerle birlikte yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Kul araitem en Ya. Söyleyin bakayım diyor. Sabah uyandınız ve baktınız ki bütün kaynak sularınız yerin dibine çekilmiş. yerden kaynar pınar halinde fışkıran suları kim size getirecek? Size kim getirecek bunları? Dolayısıyla mümin bu sahip olduğu imkanların Allah'ın bir bağışı, bir lütfu, bir ihsanı olduğunu hep hatırlayacak ve nankörlük değil şükredicilik, şakirlik yapmanın yollarını arayacak. Yine insanoğlunun şeytana karşı sahip bulunduğu ve ayrıca Cenab-ı Allah'ın ona verdiği üstünlüğü dile getiren bir diğer ayet-i kerime ile karşı karşıyayız. Diyor ki وَلَقَدْ kad بَنِ bani Adam, de ki lam yemin lamıdır. Yani yemin olsun biz Adem oğullarını mükerrem kıldık. Kerrem burada fiil mübalağa kipindedir. Çok çok üstün kıldık. Çok çok şereflendirdik. Çok çok yücelttik demektir. Ve hamelnehüm fil berri vel bahr. Ve biz onları karada ve denizde taşıdık. Şimdi bir de havada taşınıyoruz. Yakın bir gelecekte belki uzayda taşınacağız. Bunlar hep Allah'ın nimeti. Allah'ın bize birer ikramı. Üzerimizdeki nimetlerinin sayılamayacak nimetlerinin biri ikisi. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ tayyibat Bir de onlara... Hoş ve temiz rızıklar verdik. Hoş ve temiz yiyecekleri rızık olarak verdik. Ve faddalnâhum alâ kesîdin mimmen halaknâ tafwîlen. Ve yarattıklarımızın birçoğundan onları üstün olabildiğince üstün kıldık. Özel bir şekilde üstün kıldık. İnsanoğlunun üstünlüklerini saymakla bitirmeye imkan yok. Gerçekten bize yaratık olarak melekler Saymazsak cinleri de belki saymazsak, hayvanlardır. Hayvanlardır. Hayvanların en gelişmişleri. Bir takım bakımlardan, cihetlerden, şu hayvan bu açıdan diğerlerine göre daha ileridir. Bu hayvan diğerlerine göre daha ileridir. Doğrudur. Hayvanlar arasında da farklılıklar vardır. Fakat hangi hayvanı alırsak alalım. Yeryüzünde varlığı görüldüğü günden bu yana aynı vaziyettedir. Aynı vaziyettedir. İfade neredeyse arı, arılar dünyada görüldüğü günden beri aynı şekilde kovanlarını yaparlar. Aynı şekilde bal üretirler, aynı şekilde gezerler, dolaşırlar, aynı şekilde kovanlarını yaparlar ile ahire. Efendim toplumsal hayatı belki kendi arılarındaki özel iletişimleri, hatta konuşmaları itibariyle karıncalar veya maymunlar veya zürafalar hangisini alırsanız. Kısacası şunu söylemek istiyorum. Medeniyeti olan bir hayvan yoktur. İnsanoğlunun medeniyeti vardır. Aralarından Rasul gönderilip de semadan kendilerine hayat programı indirilmiş ve iradeleriyle kendilerinden bu tercihi yapabilecekleri söylenmiş, bildirilmiş ikinci bir varlık yoktur. O insandır işte. Ve sayamayacağımız kadar Müstesna özelliklerimiz var. Özellik bunlar. Yani özellik şu demek. Başkasında bulunmayan şeylere özellik. Bizim özelliklerimiz çok. İşte bütün bu özelliklerimiz bizim mükerrem kılınışımızın, üstün kılınışımızın göstergeleridir. Bundan dolayı da ayrıca Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Bir ağaç da olabilirdik, bir çıyan da olabilirdik, bir maymun da olabilirdik, bir karınca da olabilirdik. Denizin dibinde bir, efendim söyleyeyim, küçücük bir bitki de olabilirdik veya tek hücreli bir varlık da olabilirdik. <gülüyor> Cenab-ı Allah bizleri aklı başında insan ve en önemlisi hitabına muhatap olacak kadar <gülüyor> şerefli bir varlık yaptı. Kalkın. Bundan daha büyük nimet yok. Hitabına muhatap olmak şerefi. Cenab-ı Allah size hitap ediyor. Peygamber gönderiyor. Kitap indiriyor. Ve diyor ki ben bunu sizin için yapıyorum. Gerçekten büyük bir nimet. Bu nimetin kıymetini bileceğiz. Sonra ne olacak? Kur'an-ı Kerim işte böyledir. Bir anda sizi yaratılmış olan işte insanın yaratılış keyfiyetinden, mükemmelliğinden tutun. Dünyadaki türlü fırtınalardan, imtihanlardan, azaplardan, belalardan veya nimetlerden, üstünlüklerden alıveriyor bizi. Ve 71. ayet-i kerimede bizi kıyametin ta ortasında, mahşerin ta ortasında oturtuyor, mahşeri seyrediyoruz şimdi adeta. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسِمْ بِا Hemen diyor ki hatırlayın o günü ki biz her bir grup insanı onların önderleriyle birlikte, başkanlarıyla birlikte, liderleriyle birlikte, ile birlikte, hatta efendileriyle, hocalarıyla, bilmem neleriyle birlikte davet edeceğiz. Çağıracağız. ve onlar da gelecek o zaman ne olacaklar İki grupta olacaklar hemenhu diye kita diye yeminiule kraki ve bu nefet ile kitabı kendisine sağ tarafından verilen kimseler var ya İşte onlar kitaplarını mutlulukla okurlar mutlulukla okuyacaklarını mutlulukla ibaresini ileride yanılmıyorsam hakka suresinde yakuluha umukra'u kitabiye diye bu işte bakın ne güzel kitabım kitabım budur haydi siz de okuyun diye sevinçle ailesinin yakınlarının yanına dönecek. Bu şekilde diyor fa ulaike yakrauna kitabahum ve, ve onlara bir ince fitil kadar dahi zulmedilmez. Fetil bir halat yapmak için ince ipleri birbirine dolayıp çeviriyorlar, büküyorlar. O iplikçiklerin her birisine bir fetil deniliyor. Fitilden geliyor, Türkçedeki fitil o. Fetele büküp döndürmek demek. Böyle halatı, ipi vesaireyi. Bir diğer açıklamaya göre fetil, hani bazen ellerimiz hafiften terler ya, şöyle bir ellerimizi birbirine sürtersiniz sürteriz, ufacık böyle incecik bir e, kir tabakası mı veya e, ölmüş deri hücrelerinin bir araya gelmesi mi her neyse, o oluşuyor incecik teller halinde. Fetil odur. O kadarcık dahi diyor zulmedilmez. Kur'an-ı Kerim'in bir başka yerinde nakir geçiyor. Nakir de hurma çekirdeğinin şöyle en uzunlamasına bir çukuru vardır sırt tarafında. O çukurun içerisinde de bir iplikçik var. İşte o nakir odur. Bu kadarcık bir zulüm dahi olmayacaktır. Bir başka yerde "Femen yamel mizqal zerre in khairaniyara, wmen yamel mizqal zerre Zerre miktarı hayır işleyen onu görecek. Zerre miktarı şer işleyen onu görecektir diyor. O men kana fi hazi Ya bu dünyada kör olana gelince fehu fil ahireti a'ma ve adallu sabila. O da ahirette kör olacaktır hem de yolu en şaşkın en sapık kişi olacaktır. En şaşkın ansa pek kişi olacaktır. Bu dünyadaki körlükten kasıt Allah'ın yolunu görmemektir anlaşılacağı gibi. O da ahirette de yolu yol itibariyle daha şaşkın olacaktır. Ve inkadu lefitinunke ani allazi ohayna ileyke li teftiri aleyna gayra önemli bir uyarı. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara Nebi Aleyhisselatü Selam'dan başlayan onun mirasçıları olduğu belirtilen, oldukları belirtilen ilim adamlarına özellikle bir uyarı. Ve <Sessizlik> inkadu. Neredeyse bu tuzaklarını gerçekleştireceklerdi diyor. Niçin? لِيَفْتِنُونَكَ اَنِلَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكِ Sana Gönderdiğimiz bu vahiyden Seni fitneye düşürüp Saptırıp Uzaklaştırmak için Uğraştırılacak Fitneye düşüreceklerdi Niçin? لِتَفْتَرْيَ عَلَيْنَا غَيْرًا Bize ondan başkasını uydurup düzmen için. Yani onlar senin için öyle planlar kurdular ki, sana öyle tekliflerle geldiler ki, bu teklifler ile senin Kur'an'dan başkasını bize iftira ...edip uydurmanı istediler. Bu ayeti kerimeyi açıklayan... ...Kur'an-ı Kerim'de bir başka yerde... ...şöyle bir ayet var. Ve وَقَالُوا اُتِبِنِيْتِنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلِهِ Onlar... ...bize... ...bundan başka bir Kur'an getir... ...ya da onu değiştir dediler. Mekkeli müşriklerin... ...Kur'an'da... İstemedikleri, en sevmedikleri şey neydi? Tevhiddi. Şirki reddetmesiydi. Putları kabul etmemesiydi. Bu konuda işi kendileri açısından diyelim. O kadar tavizle geri adım ata ata tekliflerini gerilete gerilete öyle bir hale getirdiler ki Peygambere dediler ki aleyhissalatü vesselam bari bir sene sen bizim ilahlarımıza ibadet et. Biz de senin ilahlarına ibadet edeceğiz. İlahına ibadet edeceğiz. Hadi o olmadı gel bari putlarımızı tazim niyetiyle şöyle bir elini sus. Bunları ne mübarek şeylermişti veya bunu hissettir. Bu kadarına dahi indiler tekliflerini indirdiler. İşte bu şekilde ayağını kaydırmak istediler. Daha da ileri tavizlerini daha da arttırdılar. Ne dediler? Dediler ya Muhammed bari biz Kureyş'in eşrafı senin yanına geldiğimiz zaman Bilal'miş, Habbap'mış bu gibi fakir fukarayı yanından uzaklaştır. Çünkü biz onların yanına geldiğimiz zaman elbiseleri kokuyor, çıplaktırlar, çimşeyi ödüyorlar vesaire vesaire rahatsız oluyoruz. Sonra Kureyş'in ileri gelenleri biz yollarla beraber oturduğumuz zaman bize kadır kıymet vermez. Bu kadarını yap. O zaman biz senin meclisinde otururuz. Peygamber aleyhissalatü selam kavminin özellikle ileri gelenlerinin hidayet bulmasını istiyordu. Niçin? Çünkü o elebaşılarının hidayet bulması halinde geri kalanlarının da hidayete yöneleceklerini kabul ediyordu. Öyle inanıyordu. E, normal bir gözlem açısından da şey değil. Öyle yabana atılacak bir kanaat değil haşa. Fakat Cenab-ı Allah buna dahi müsaade ediyor. Öyle şey olmaz diyor. Öyle şey olmaz. Kafir kodamanların paşa gönülleri olacak diye sen yanından Habbabı Bilali ve benzerlerini kovma diyor. Kovarsan zalimlerden olursun. Onun için peygamber sallallahu aleyhi muhacirlerin fakirleri Bilal, Habbab ve benzerleri yanına geldiği zaman kendilerinden ötürü Rabbimin bana sitem ettiği kişiler hoş geldiniz merhaba sizlere diyordu ne kadar büyük bir peygamber aynı zamanda değil mi bir başkası olsa onlara kızar içten içe bunlar var ya bunların yüzünden Rabbim Fırçın. bana sitem etti aramız bozulacaktı neredeyse falan He, öyle Fırçın. aynen sizin düzdüzden fırça diye düşünecekti öyle demiyor <gülüyor> Kendilerinden ötürü Rabbimin bana sitem ettiği kişiler hoş geldiniz. Merhaba sizlere diyor. Onlara izzet ve ikram da Onlara taltifleri Onları taltife mi buyurdu ifade yerinde? Peygamber böyle yüceydi. Yani yani Hatasından dönmekte ki haşa hatası da hata değil yani. Hatasından dönmekte eşi benzeri yok. Bizler ise maazallah öyle tekebbüre kapılmışız ki hata ettiğimizi kendimize dahi itiraf etmiyoruz. Allahu Ekber ne oluyor bize ya? Hatanı kardeşine karşı itiraf et. Kardeşine karşı hatalıysan özür dile ondan. Ne olacak? Ha, on kişinin önünde onu perişan et. Ondan sonra başa baş kaldığınız zaman kusura bakma. Yok böyle olmaz bu. <gülüyor> Günah hangi şartlarda işlenirse tövbe de o şartlarda olur. Bu mudur? Ha, yok benim bu benim nefsime çok ağır gelir. O zaman herkesin önünde karşındakini ufalamaya kalkışacak kadar da kendini kaybetme. Nefsinin dikine gitme. Sözlerine dikkat et, ölç, biç, ona göre konuş. En güzeli de budur. Ne başkasını kır, üz, ne de özür dilemek zorunda kal. Müslümanların karşılıklı ilişkilerinde kanaatimce en çok ihmal ettikleri iki şey var. Birbirlerine Allah için birbirlerini sevdiklerini cömertçe ifade etmeleri. Yakınlarına, sevdiklerine, arkadaşlarına, kardeşlerine. Bunu söylemiyorlar, ihmal ediyorlar. Diğeri hata işledikleri zaman özür dilemeleri. <gülüyor> af dilemeleri. Helallik dilemeleri. Oysa bu bir Müslümanın temel özelliğidir. Olması gereken bir şeydir. Buna dikkat etmek lazım. O zaman diyor, sen bize Kur'an'dan başkasını iftira edip uydurursaydın, İzen, لَبْتَخَذُوكَ خَلِيلًا Seni çok yakın bir dost, bir arkadaş, candan bir dost edinirlerdi. Çünkü onların dediklerini yaptı. Öyle. Bugün dünya küfrü ve istikbarı da bizden daha fazla bir şey istemiyor. Veya daha farklı bir şey istemiyor. Daha başka bir şey istemiyor. İslam'dan vazgeçin, elimizdeki bütün imkanlardan biz sizi faydalandıralım diyorlar. Bu budur. Yani dünya bir alışveriş dünyasıdır kardeşim. Sen bir şey ver, o da sana bir şey versin. Vermediğin sürece de o da sana karşı kendisince tesbit ettiği şekilde muamelesini sürdürecektir. Sömürüsünü, zulmünü, işgalini vesaire vesaire. Bitti. Mısır'ın, Suriye'nin başına yakan bunca zulmün sebebi nedir? Ha Müslümanların kusurları yok mu? O ayrı bir konudur. Fakat Nasratin Hoca'nın dediği gibi ya hırsızın hiç suçu yok mu? Ha? Evet, biz Müslümanların kusurları vardır, doğrudur. Çoktur daha hatta. Da. Fakat bize zulmedenlerin, bizi sömürenlerin Başımıza bu zalim oğlu zalimleri musallat edenlerin ve onların kalmasına göz yumanların göz yummak şöyle dursun bütün güçleriyle imkanlarıyla onlara yardımcı olanların hatta bunu sağlamak için kendileri kıllarını dahi kıpırdatmadan körfezdeki kölelerinin servetlerini o zalimlerin yanına akıtanların ve bunu sağlayanların hiç mi suçu yok yahu? Hani derler ya bir de sormuşlar, baltaya bal, de ağaç demiş baltaya keserken. Ne diyeyim, senin sapın benden. Evet, Amerika, Sisi'nin veya Efendime söyleyeyim Esed'in yönetimini ayakta tutmak için artık şey uyandı, maymun uyandı, gözlerini açtı. Emperyalizm artık emperyalizminin ve işgalinin gereklerini yerine getirdiği zaman bu işin maliyetini cebinden çıkarmıyor. Yine sana ödetiyor. Göstermelik, Sisi darbe yaptığı için Amerika yardımını kesti, askeri yardımını kesti. Suudi Arabistan o yardımın 20 mislini, 30 mislini, 50 mislini verdi. Suudi Arabistan kimin kuklası? Di. Öbür taraftan İran şu anda Irak'ta ve Suriye'de İsrail'in Filistin'de uyguladığı yerleşimci politikanın bir benzeri bizzat İran tarafından yapılıyor. Suriye'de ve Irak'ta. Kimin adına? Hani İran Amerika düşmanıydı? Bu şeytanı ekber değişti mi? 80'li yıllarda devrim yıllarında en büyük şeytan Amerika'ydı da bu şeytan şimdi melek mi oldu? 80'li yıllarda her Müslüman bir kova dökse İsraili sel götürür diyen İran liderleri şimdi İsrail için ne diyor? Birkaç sene önce güya İsrail'e karşı savaş kazandığını, İsrail'i gerilettiğini, teslim aldığını, bilmem ne ettiğini, İsrail'in işgal ettiği Lübnan, Güney Lübnan topraklarını geri aldığını söyleyen Hizbullah denilen adıyla hiç alakası olmayan o insanlar şimdi kimin askerliğini yapıyor? Hizbullah. Ya. Onun için Şeytan ve dostları, şeytan ve insanlardan işbirlikçileri bizi eğer dost edinirlerse yolumuzdan şüphemiz olsun. Amerika bir işten ötürü bana kızıyorsa elhamdülillah demesini bileyim. Amerika bir işten dolayı sırtımı sıvazlıyorsa veya İsrail veya onların herhangi bir uşağı veya onların paralelindeki herhangi bir güç benim yaptığımdan memnun oluyorsa veya ben onları memnun edecek bir tavır sergiliyorsam kendimden de yaptığım işten de şüphe edeceğim. Hatta kesinlikle batıl ve dalalet içerisinde olduğumu bileyim. Ve bir şey daha bileyim. Kişi ile beraberdir. Dünyada kimin yanındaysan ahirette de onunla beraber olacaksın. Ona göre herkes kendi safını belirlesin. Kendi safını belirlesin. İsrail'i meşru otorite görenler yarın İsrail'le beraber olacaklardır. İsrail otoriterleri neredeyse onlar da orada beraber olurlar. Meşru otorite ne demek yahu? Maazallah. Temeli terör ve gasp olan bir ülkeye nasıl meşru otorite denilebilir? İşte o zaman, İzen lettehazuke halile diyorsun. Sen onların dümen suyuna gidersen, ayetin kısaca manası bu, o zaman seni candan dost edinirler. Peki, Velevle en sebbetnake, لَقَدْ تِرْكِتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْءًا قَل۪يلًا Sebat vermesi için Allah'a sığınacağız. Ve eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, neredeyse az bir şey dahi olsa onlara edecektin. O azıcık meyle bile tahammül yok Kur'an-ı Kerim'de bakın. Ne oluyor o zaman? اِذَنْ لَا اَذَقْنَاكَ ذُعْفَ وَضَعْفَ الْمَمَادِ O zaman sana yaşamanın da hayatta kalmanın da ölümün de azabını kat kat tattırırdık. ثُمَّ la تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا nasira. Sonra da bize karşı kendine yardım edecek kimse bulamazdın. Küfre, zulme, azıcık meyle dahil Kur'an-ı Kerim'in Yüce Rabbimizin tahammülü yok, bunu kabul etmiyor. Sakın ha. Yarım bir kelimeyle dahi olsa zulmün yanında yer almayalım. Evet. Rabbi muhafaza buyursun. Evet. Çünkü اَذْظُلْمُ ذُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ O aydınlığa muhtaç olacağımız o zamanda zulüm kıyamet gününde zulumat olacaktır. Zalimlerin yanında Salimlerin dümen suyunda yer alanlardan, onların dümen suyuna gidenlerden eylemesin bizler. Amin. Onların şerlerinden de bizleri ve bütün Muhammed ümmetini Rabbim korusun Amin. ve muhafaza buyursun. Amin. allah Teala bizleri Müslüman olarak yaşatsın, Amin. Müslüman olarak canımızı alsın Amin. ve hep İslam'ın arzu ettiği istediği hedeflere doğru ilerlemeyi aşkla şevkle yürümeyi metanetle sebatla sırat-ı müstakim üzere hayatımızı sürdürmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbi rabbike rabbil izzati ammâ yasifûn. Ve alel murselîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.